يصلح لكم معما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختاتها وكل مختة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده Muhterem Kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Kardeşlerim imanın şubelerinin on dokuzuncusu Kur'an-ı Kerim'i tazim etme onu yüceltme onu öğrenme ve öğretme ve onun hatleriyle alakalı meseleleri ezberleme konusudur buna iman etme ki bunun birçok kısımları vardır. Bununla alakalı yani Kur'an'ı yüceltmeye dair meselede bununla alakalı meselelerden bir tanesi Kur'an'ın öğrenilmesi ve tilavetinde öğrendikten sonra tilavetinde süreklilik arz etmesi. Yani tamam ben öğrendim deyip ne yapmama? Kur'an'ı bir tarafa itmeme. Bilakis içindeki hükümlerle beraber Kur'an'ı öğrenme ve ondaki okumaya süreklilik ne yapmak, devam etmesi. Ve yine tabi ki Kur'an-ı Kerim sadece okunup, e, gelişi güzel okunup e, geçilecek bir kitap değildir. Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim tamamen kalbi, kalpten gelen bir şeyle, kalple beraber kalbin huzurlu, yani hazır olmasıyla beraber okunması gereken, tefekkür edilmesi gereken bir kitaptır. Çünkü Allah Azze ve Celle efela yetedebberûna'l-Kur'an. Onlar hiç Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa onların kalplerinde kilitler mi var diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden Kur'an bir roman gibi açılıp okunasın bir kitap değildir. Bila ki insanın kalbiyle beraber, huşuyla beraber okuması ve tefekkür etmesi gereken bir kitaptır. Ve yine e, Kur'an'la alakalı olarak e, insan bazı edeplerinden ben bahsedeceğim inşallah. Bunlardan bir tanesi yine sahabenin yaptığı gibi sahabe Kur'an'ı hatmettiği zaman baştan sona okuduğu zaman Ailesini, hanımını, çoluğunu, çocuğunu çağırır, beraberinde bulundurur ve onlarla birlikte dua ederdi. Bu da sahabenin yaptığı işlerden bir tanesidir. Burada Kur'an-ı Kerimle alakalı bazı edeplerden bahsedeceğim kardeşlerim. İkincisi ise yine Kur'an hatmedildikten sonra insanın istediği gibi dua etmesi, ailesine, Müslümanlara dua etmesi yine Kur'an okurken insanın Kur'an-ı Kerim'de geçen cennet ve cehennem kısaları e, geçtiği zaman oralarda durması ve bunu tefekkür etmesi Allah Azze ve Celle'den cennetini isteyip cehenneminden Allah'a sığınması gerekir kardeşlerim. Evet yine Allah Azze ve Celle'ye e, ayetlerinde, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri ikrar etmesi gerekir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman biliyorsunuz secde yerleri vardır. Bu secde yerleri geçtiği zaman ne yapması? Secde etmesi gerekir. Kur'an'ın edeplerinden, adaplarından yine bazıları. Ve yine bu edeplerden alimlerimizin zikrettikleri şeyler arasında bir tanesi de insanın Kur'an okuyacağı zaman dişlerini misvaklaması ve ağzını suyla çalkalaması da alimler tarafından bir Kur'an'ın edebi olarak zikredilen meselelerden bir tanesi. Ve yine insanın Kur'an okurken elbisesinin güzel olmasını da zikretmişler alimler. Ve yine insanın güzel koku sürmesinin Kur'an okurken de edepten olduğunu söylemişlerdir. Kardeşlerim edep denildiği zaman bazen biliyorsunuz toplumumuzda işte bizim bir büyüğümüzün yanında ayağımızı uzatarak oturmamız veya bacak bacak üstüne atmamız nedir? Toplum içerisinde edepsizlik olarak adledilir. Eğer ama burada tabi ki şeriatla edep birbirine çatıştığı zaman ne alınır? Şeriat alınır. Mesela bugün toplumumuz tutar da sakalı bir edepsizlik olarak algılarsa biz ne yapmayız? Ha bu da edeptendir diyerek bu bir yerine getirelim ne yapamayız? Asla asla diyemeyiz. Burada önemli olan Allah Azze ve Celle'nin hükmüdür. O hüküm ne yapılması öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekir. Ama şeriatın herhangi bir ayrıntılı yoksa nedir? O edep dediğimiz kısmından yapmadığı herhangi bir nedir sakınca yoktur. Yine Kur'an okumada ve Kur'anla alakalı edebimiz olarak âlimlerin e, zikrettikleri şeylerden bir tanesi de geceleyin Kur'anı okur iken ne yapmaz? onu cehri okumak. Yani duyabileceğimiz kadar ne yapmak? Sesli olarak okumak. Ama insan olur da gündüz vakti okursa veya bir taraftan geçiyorsa ne yapabilir? O zaman sırrı olarak ne yapabilir? Kur'an'ı okuyabilir. Yine Kur'an okuyan bir kimse eğer bir kimse kendisine konuşmak isterse okuduğu ayeti bitirmeden ne yapmamalı? diye Kendisine soru yöten veya konuşmak isteyen bir kimseye Cevap vermemeli ta ki bulunduğu ayeti bitirene kadar Kur'an'ın edeplerinden bazıları. Ve yine insan mümkün olduğu kadar Kur'an'ı okurken ne yapmalı? Sesini güzelleştirmeye çalışmalı. Çünkü ses biliyorsunuz her insanda olmayan bir şey. Hani bir yerde bir Allah vergiti diyebilirsiniz. Ama Kur'an okuyan bir insan ne yapmamalı? Sesini e, mümkün olduğu kadar güzelleştirmeye çalışmalı. Ve yine Kur'an'ın edepl edeplerinden bir tanesi de Kur'an'ı tertil üzere okumalı. Yani ne demektir bu? Her harfin hakkını vererek okumalı. Çok hızlı bir şekilde ne yapmamalı? Kur'an'ı okumamalı. Bilakis tertil üzere okumalı. Ve yine e, alimlerimizin saydığı Kur'an'la alakalı edeplerden bir tanesi de 3 günden az bir zamanda Kur'an'ı hatmetmemeli. Bunlar edep olarak gelen şeylerden bir tanesi ve yine Kur'an'ı öğrenen birisi, Kur'an okuyabilen bir tanesi eğer bir kimse gelir de kendisine Kur'an öğretmesini isterse o kimseye de ne yapmalı? Kur'an'ı öğretmeli. Ve yine biliyorsunuz Kur'an okurken 10 harf üzere okuma vardır. Yani kral dediğimiz okuma şekilleri vardır ve bir Müslümanın da bunların dışında ee, okuma yapmamalı, gelişi güzel okuma ne yapmamalıdır? Kur'an'ı e, okumamalıdır. Ve yine e, Kur'ansız Müslüman bir gününü dahi geçirmemeli. Çünkü hakikaten Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle anmakla huzur bulur, mutmain olur der Allah Azze ve Celle. O yüzden Zikrin en büyüğü de hiç Kur'an-ı Kerim'dir. İnsan en azından belli bir vaktini her gün e, ne yapmalı? Kur'an-ı Kerim için ayırmalı ve kalbini bu şekilde Allah'a imanla, Allah'a zikirle doldurmalıdır. Ve yine Kur'an okurken ayet ayet okumalı. Yani her ayette muhakkak ne yapmalı? E, durmalıdır. Ve yine Kur'an'la alakalı... Ee, şeylerden adet edeplerden bir tanesi de e, Kur'an okurken özellikle Ramazan ayında Kur'an okumayı ne yapmalı, çoğaltmalıdır. Çünkü öyle alimler olmuş e, vardır ki selefimizden e, bütün bir yıl yıl boyunca e, hadis ilmine uğraştığı halde Ramazan ayı geldiği zaman hadis ilmini bir kenara bırakmışlar ve tamamen Kur'an-ı Kerimle meşgul olmuşlardır. Bu da selefimizin yollarından yolundan bir tanesidir. Ve yine tefsir ederken hiçbir zaman zan ile Kur'an'ı ne yapmamalı? Tefsir etmemeli. Ben bundan bunu anlıyorum, bu ayetten bunu anlıyorum gibi ne yapmamalı? Farazi görüşlere gitmemelidir. Bilakis bu konuda Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın hadisle tefsiri sahabeyle ile veya da bu konuda hil olan kimselerden ne yapmalı? Tefsiri öğrenmeli. Kendi zannının Görüşünün arkasına gitmemelidir ve yine alimlerimiz Kur'anla alakalı edeplerden bir tanesini sayarlar, sayarlarken de Kur'an ile düşman topraklarına gidilmesini yasaklamışlardır ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yasadı ve yine e, Kur'an'a başlarken Allah Azze ve Celle'nin emri gereği besmele çekerek başlamalıdır. Kur'an'ın edeplerinden bir tanesi de ve yine bir sureyi okurken o sureyle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan gelen rivayetlere de ne yapmalı ihtimam göstermeli o surenin e, iniş sebebi, nuzul sebebi ve içerideki içeriğiyle alakalı meseleleri ne yapması gereken bir Müslümanın bilmesi araştırması gerekir. Ve yine Kur'an-ı Kerim tamamı yine şifadır. Kur'an'ın tamamı şifadır. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine Kur'an ile alakalı belli sureleri ayırt etmiş ve onları da kendisi veya bir başkası da rukiye amaçlı kullanmışlardır. Mesela özellikle Felakmana suresini biliyorsunuz Allah Resulü selam sihre maruz kaldığında bu sure indirilmiş ve bundan sonra da Felakmana suresi olarak ee, okuna gelmeye devam etmiştir. Ve yine bir kimse hasta olduğunda veya üzüldüğünde korktuğunda yine okuması gereken bazı ayet ve sureler vardır ki Müslümanın da onu ne yapması? Eğer bir kardeşine faydası olabil, faydalı olabiliyorsa ne yapması? O şekilde faydalı olması gerekir. Evet kardeşlerim e, ve yine Kur'an ehlini ne yapması gerekir? Yüceltmesi gerekir. Yani Kur'an'ı okuyan, onu anlayabilen ve onu yaşayabilen insanlara tazim etmeni, yani saygıda kusur etmemeli. Çünkü Kur'an-ı Kerimle alakalı olarak Allah azze ve celle لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله. Eğer biz diyor bu Kur'an'ı dağların üzerine indirilmiş olsaydı muhakkak ki o dağ diyor Allah azze ve celle'nin korkusundan barmadan olurdu diyor Allah azze ve celle. Ve yine وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُتِّحَدْ قُتِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللّٰهِ الْأَمْ وَجَمْيَةً Eğer biz o Kur'an'la dağları yürüseydik, veya yeryüzünü parçalasaydık veya da onunla ölüleri diriyseydik yine de o kafirler ne yapmazlardı iman etmezlerdir Allah Azze ve Celle بَلِّ اللّٰهِ الْأَمْ وَج Celle diyor. Ve yine Bukhari'de gelen ve Osman ibn Affan radıyallahu anhunun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselam aftalukum, au men ve en istinuz veya sizin en hayırlınız Allah Azze ve Celle buyuruyor, Kur'anı öğrenen ve öğretendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Nebukari'de gelen ve Müslim'de gelen rivayette, Abu Musa Aleyhi radıyallahu anh'dan rivayette diyor ki Selam Kur'an'ı ezberde tutmaya ihtimam gösterin diyor. Çünkü nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması, bağlı develerin ipinden boşanıp kaçmalarından daha şiddetlidir. Yani düşünün Kur'an'ı ezberlediğiniz zaman ve eğer arayı açmışsanız, tekrar etmemişseniz tıpkı artık onun diyor develerin kaçmasından, bağlı develerin artık ürküp kaçmasından, ipini kırıp açmasından çok daha şiddetlidir. Hakikaten onu tekrar etmesi zordur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan gelen rivayette diyor ki La hasede illa fitneteyn. İki şeyden başkasında haset yoktur. Buradaki hasetten kasıt kardeşlerim nedir? Gıpta etmektir. Yoksa hasedin manası bir insanın karşısındaki insanın elindeki nimetin gitmesini istemesidir. Veya o nimetin kendisine ondan gidip kendisine gelmesini istemesidir. Ama burada iki şey dışında haset yoktur hadisindeki hasetten maksat nedir? Gıpta etmektir. Yani kendisi de kendisinin de tıpkı onun gibi olmayı, temenni etmesi vardır. Bunlar nelerdir? İki şey. Birincisi رَجُلٌ اَتَعُ اللّٰهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ اَنَا Bir adam ki diyor Allah azze ve celle ona Kur'an'ı öğretmiştir. Kur'an ezberlemeyi nasip etmiştir. O da ne yapar? Geceleri kalkar bununla. Yani ezberlediği Kur'an'la ne yapar? Gece namazı kılar. Gündüzleyin de ne yapar? İnsanların arasında onunla hükmeder veya onunla yaşar diyor. Bu insana ne yaptıklar kıpkıda edilir? ve وَا رَجُلٌ Bir adam ki diyor, Allah ona mal vermiştir. Bu adam da gece gündüz ne yapar? Bu malı Allah yolunda sadaka, er sadaka verir, Allah yolunda harca. İşte bu insana da ne yapılır? Kıpkıda edilir. Aşkısına kısa edilmez diyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam ve yine Ömer radıyallahu anhun rivayet ettiği hadiste Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü Selam İnne Allah'ın yerfa'u bihada'l kitabı Akvaman ve yada'u bihe bu kitapla Allah Azze ve Celle bir kavmi yüceltirken Bir kavmi de ne yapar Alçaltır diyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam Evet kardeşlerim İmanın 20. şubesi taharetle alakalı. Yani bu özel ismiyle abdest olabileceği gibi genel temizlik manasına gelmektedir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 6. ayeti kerimesinde اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَخْصِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى النَّرَافِقِي Abdest almak için e, şey, namaz kılmak e, Namaz kılmak istediğinizde ne yapın? Ellerinizi, bu yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın diyor ve ayet devam ediyor. Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman temizlik imanın yansıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. "Velhamdülillahi temla'ul mizan." Elhamdülillah sözü mizanı doldurur diyor. Ve subhanallahi ve Allahu Temle'u ma beynesemai vel ard Subhanallah ve Allahu Ekber sözleri de gökle yer arasını doldurur diyor Allah Resulü Selam. Vessalatu nurun namaz bir nurdur Vessadaqatu burhanun sadaka bir burhandır. Vessabru diya'un. Sabır da bir ışıktır diyor Allah Resulü. Vell-Kur'anu hüccetun meka'u aleyküm. Kur'an'da ya senin lehine ya da aleyhine bir hüccettir. <Kunlun nasi yağdu> <fabai 'un nefsehu> <femurtiquhâ av mubir> Kimse vardır ki diyor şey, nefsini şeytana satar da helak eder kendini kimi de nefsini Allah'a satar yani Allah'a itaat eder onun emirlerini yerine getirir de Allah'ın azabından kendini kurtarır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam nefsini şeytana satan ve nefsini Allah'a satar. Allah Azze ve Celle bizleri nefsini kendisine satan kullarından eylesin. Evet. At-duhur iman derken neden temizlik imanın yarısı sayılmış? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam Allah, Allah Azze ve Celle namazı iman olarak iteladırmış. وَمَا <Sessizlik> كَانَ اللّٰهُ لِيُّدِعَ اِيمَانَكُمْ Allah Azze ve Celle onların imanlarını zayi edecek değildi diyor. Yani Beytül Mahdis'e doğru kıldıkları namazları zayi edecek değildi. Evet, yani Beytül Mahdis'e olan namazlarınızı. O yüzden e, namaz abdestsiz e, kabul edilmediği gibi bu ikisi iki şeydir ki bu nedir? Birbirini tamamlayıcı şeylerdir. Yani biri olmadan diğeri olmaz. Ve yine diyor ki Müslim'de gelen divayette Allah Selam Allah Azze ve Celle abdest olmadan bir kimsenin namazını kabul etmez diyor. Ve gulül olan bir şeyden de sadakayı kabul etmez diyor. Gülül kardeşlerim, gulül kelimesi ganimetlerden henüz taksim edilmeden çalınmış maldır. Yani bir savaş yapılmış, savaşta ganimetler elde edilmiş, ve bir tanesi gelip o ganimetler taksim edilmeden ne yapmış? O malı çalmış. Bundan sadaka yoktur diyor Allah'ın süsüle. Kardeşlerim, ganimet meselesi daha önceki ümmetlere almaları haramdı. Peki ne yapılırdı? Allah'a iman edenler bir savaş kazandığı zaman kafirlere karşı, Allah'a iman etmeyenlere karşı savaşı kazandıklarında ganimetler toplanırdı. Daha sonra gökyüzünden bir ateş gelir, o ganimeti yutar giderdi. Bir gün böyle bir savaş kazanılıyor, ganimetler toplanılıyor ama ateş gelip bir türlü o ganimeti alınır. Aralanda bulunan peygamber diyor ki muhakkak içinizden, savaşa katılan kavimlerden, Allah'a iman edenlerden bir topluluk bundan bir şey çaldı. Sonuçta araştırdıklarında Allah-u Alem, bir e, inek e, kafası büyüklüğünde bir altın bir e, taraftan çalınmış. O getirilip ganimetlere konulduğu zaman ateş yukarıdan geliyor ve o ganimet yutup gidiyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle Allah Resulü Vesselam'ın kendisine ve bu ümmete ne yaptırılmıştır? Ganimet helal kılınmıştır. Ama geçmiş ümmetlere neydi? Bu haramdır. Ve yine Allah Resulü diyor ki doğru yolda devam edin ve sakın eğriliğe sapmayın diyor. Ve şunu çok iyi bilin ki sizin amellerinizin en hayırlısı namazdır diyor Allah Resulü Ve bu vuduyu da abdesti de mümin olandan başkası korumaz diyor Allah Resulü Bu namazı da müminden başkası kılmaz. Evet. Yine diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebû Derdâ gelen rivayette beş şey vardır ki diyor. Her kim bunları imanla beraber getirirse, yerine getirirse cennete girer diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Bunlardan bir tanesi her kim diyor 5 vakit namazı korursa. güzelce abdesiyle rükusuyla, secdesiyle, bu vakitleriyle beraber en önemli ibadet namaz kardeşler. Ve Ramazan orucunu tutarsa, gücü yeten için, gücü yeten e, Kabe'yi hac ederse, hac variz, farizasını yerine getirirse ve güzel bir şekilde yani içinden herhangi bir kötülük geçirmeksizin veya e, cimrilik etmek sizin zekatını verir ise ve emaneti de yerine getirirse diyor. Abuddar da diyor ki Emanet nedir? Emaneti yerine getirme. El-ghuslu minel zenâbe. Cünüplükten dolayı gusletmektir. Dedi diyor. Her kim bu beş şeyi imanla beraber yerine getirirse dehalel cennet. Cennete girmiştir. Rabbim bizi cennete giren kullarından yölesin. Evet. Ve yine diyor ki Allah Resulü Selam, bir Müslümanı diyor, farz bir namaz. Vakti girer. Güzelce abdestini alır. Kuşursuyla, rükusuyla namazını kılarsa daha önceki diyor işlemiş olduk günahlara keffarettir bu diyor. Eğer büyük günah işlememse ve ömrü boyunca da bu her zaman bu diyor. Yani bir insan fark, namazı eda etmek istediği zaman güzelce abdest alır, huşulu bir şekilde namazını rükûsuyla, secdesini yerine getirirse, geçmiş günahlarını nedir bu keffaret ses diyor. Evet, büyük günah işlemediği müstehce. Her kim güzelce abdest alır, ise ne yapar? O diyor, ta tırnaklarının altından bile su damladıkça, onun günahlarına kefaret olur diyor. Allah Resulü Selam ve yine hadisinde diyor ki اِذَا tavada الْعَبْدُ الْمُسْلِمْ اَوْ Müslüman veya mümin bir kişi abdest aldığı zaman فَغَسَلَ وَجْهَهُ Yüzünü yıkadığı zaman خَرَجَ مِنْ وَجْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظْرَ bi aynihi. Yüzünü yıkadığı zaman diyor gözleriyle yapmış olduğu, işlenmiş olduğu günahları ne yapar? Dökülür diyor, kefaret olur? Bu nasıl olur? Ademoğlunun diyor zinadan nasibi vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gözünün zinası harama bakmasıdır diyor. Elinin zinası haramı tutmasıdır. Ayağının zinası harama gitmesidir, Kulağının zinası haramı işitmesidir. En sonunda diyor ne yapar? Cinsel uzvu bunu ya yalandan ya tavsiyat eder. O yüzden Adem oğlu'nun zinadan nasibi vardır. Demek ki göz ne yapar? Günah işler. O yüzden abdest aldığı zaman, yüzünü yıkadığında o damlayla beraber gözüyle baktığı, işlemiş olduğu günahlar ne yapar? Keffaret olur diyor Allah Resulü Selam. Son damlasına kadar. Yerlerini, elini yıkadığı zaman o oleyle yapmış olduğu günahları ne yapar? Suyun son damlasıyla beraber yok olur gider diyor. Ayaklarını yıkadığı zaman o ayaklarıyla her adım attığında günah için attığındaki son damlasıyla beraber günah ne yapar? Onunla beraber dökülü tak ediyor günahlardan tertemiz oluncaya kadar. Bu nedir? Abdestin önemidir kardeşlerim. Abdesti ihlaslı bir şekilde ve alel acele alel acele etmek sizin ve suyu da israf etmek sizin nedir? Güzel bir şekilde alan kimse Büyük günah işlemediği müddetçe küçük günahlarında nedir? Keffarettir diyor. Allah Resulü selam, bu da onun nedir? Güzel bir müjdesidir. Ve ne diyor ki Allah Resulü Selam bir Müslüman güzelce abdest alır. Sonra kalkar iki rekat namaz kılarsa yönünü kıbleye döner yüzüyle beraber cennet ona lacip olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve ne diyor ki ümmetime benim ümmetime kıyamet gününde abdestin izlerinden dolayı yüzleri nurdan, abdestten nurdan pırıl pırıl parlayanlar diye nida edilir diyor. Ve Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anhu sizden her kim nurunu fazlaştırmaya gücü yeterse bunu yapsın diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu yüzleri nurdan pırıl pırıl parlayanlar diye nida edilecektir diyor. Müslümanlar. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Evet. E, i̇manın şubelerini ben burada noktalayayım kardeşlerim. Çünkü 5 vakit namaz var. O biraz e, uzun bir e, mevzu. Bu arada ben e, Allah izin verirse e, önümüz bayram biliyorsunuz yarın arefe İnşallah yarın e, orucuz. Allah nasip ederse inşallah. Cuma günü de Kurban Bayramı'nın e, birincisi günü. Bununla alakalı olarak söylemek istediğim veya hatırlatmak istediğim bazı hükümler var. Kardeşler Allah Azze ve Celle izin verirse e, yine bayramın hükümleri ve adabı ile alakalı bazı şeyler var ki bu sünnette de gelmiş. Birincisi tekbir getirmektir ki ve Allah Azze ve Celle ve zikurullaha fi eyyamin ma'dudar sayılı günlerde Allah'ı zikredin diyor. ki Bunlar nedir? Bayram günleridir ki bunun şeyi Allahu Akbar Allahu Akbar La ilahe illallah Allahu Akbar Allahu Akbar ve lillahi ki bunu sahabe çarçılarda dolanır ve ta ki sesleri kısılayancaya kadar ne yaparlarmış sürekli söylerlermiş ve yine Biliyorsunuz kurban kesmesi kesimi vardır ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim diyor kurban kesmeye gücü yeder de gücü yeter de kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki kurbanın günü de bayramın birincisi, ikinci, üçüncü ve dördüncü gününe kadar ne yapabilir? Bir kimse kurbanını e, kesebilir. Ve yine Kur'an e, bayramın adabıyla alakalı gusletme ve e, erkekler için güzel koku sürünme e, vardır. Ve yine kurbanla alakalı bir kimsenin kurban kestiği gün kurbanının etinden ne yapması e, yemesi vardır ki bu da bir, bir nevi nedir? E, bir oruçtur. Allah Resulü Aleyhisselam e, bayram namazı kılmış Kurbanını kesmiş ve ilk olarak da yediği şey ne olmuştur? Kurbanının eti olmuştur. Bu da sünnetlerden bir tanesidir kardeşlerim. Ve yine e, biliyorsunuz Kurban e, bayram namazı vardır ki bütün Müslümanların buna hazır olması e, gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْهَرْ Nabdin için namaz kız ve kurban kes buyurmuştur Ve yine burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bayram namazını e, kıldırmış ve bütün kadınların, çocukların e, musallada bayram namazı kılınan yerde hazır olmalarını emretmiştir. Hatta hayızlı kadın bile hazır olmuş fakat Müslümanların namaz kıldığı yerde ne yapmıştır? Biraz geride durmuş en azından Müslümanların dualarına ve tekbirlerine iştirak etmiştir. Yine sünnetlerden bir tanesi bayram namazı kılınan yere gidilirken dönüşte gittiği yoldan farklı bir yoldan dönmek de nedir? Sünnettir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmıştır. Ve yine Müslümanların birbirini tebrik etmeleri işte minna ve Allah bizlerden ve sizlerden kabul etsin demeleri de nedir? Güzel bir şeydir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ve yine Müslümanların sakınması gereken, yapmamaları gereken bazı şeyler vardır ki işte hep bir şekilde bir koro şeklinde tekbir getirmek nedir? Sünnet değildir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yapa geldiği bir şey değildir. Ve yine bayram günleri her ne kadar yani adı üstünde bayram, insanların eğlendiği, güldüğü bir şey de olsa, insan yine bunu Allah'tan gafil bir şekilde işte oyun, eğlence veya haram olan şeylerle ne yapmamalı? Yine geçirmemeli. Evet Müslümanların da bir eğlencesi vardır. Bir gülme vakitleri, eğlenme vakitleri vardır. Ama bunların da nedir? Dinde muhalif olan şeylerle olmaması gerekir. Yani her şeyde olduğu gibi Eğlencenin de dini çizgilere ne yapmaması gerekir? Veya harama varacak şekilde eğlencenin ulaşmaması, e, gerekmektedir, gerekme, e, ulaşmaması gerekmektedir. Ve yine biliyorsunuz Zilhicce ayının girmesiyle beraber e, kurban kesenlerin e, saçından, tırnağından ne yapmaması gerekir? Almaması gerekir. Ama bir insan ilk 10 gün içerisinde... İşte 3 gün veya 5 gün geçmiş Kur kes, e, kurban kesme meselesi olmamış veya gücü yokmuş. Son 3 gün kalak, e, gücü olmuş. O andan itibaren ne yapması gerekir? Yine saçından ve tırnağından herhangi bir şey almaması gerekir. Eğer unutmuşsa veya bilmiyorsa da Allah Azze ve Celle'den tövbe etmesi e, gerekir. Herhangi bir kefareti yoktur Evet. Kurbanla alakalı Kardeşlerim Şeylerden bir tanesi Kurban Hükmüyle alakalı Kurban kör olmayacak Veya tek gözü kör olmayacak Veya çift gözü neyse Topal olmayacak Çok aşırı zayıf olmayacak Ve yürüyemeyecek kadar Hasta olmayacak Bunun dışında nedir? Kurbanla alakalı hüküm budur Yine Bismillahi Allahu Akber diyerek kurbanı ne yapılması gerekir? Besmele ile kesilmesi gerekir. Ee, Kur'an'ı e, kurbanı yine e, etin dağıtımıyla alakalı ister insan ne yapabilir? Kendisine saklayabildiği gibi etini muhtaç olan kimselere de ne yapabilir? E, dağıta Bilir. Ve yine insanın her vakitte olduğu gibi özellikle de bayramlarda e, iyilik ve hayrı hiçbir zaman elden bırakmaması gerekir. Bir daha fazlalaştırması e, gerekir ki akrabaları ziyaret etme, insanların birbirleri arasındaki düşmanlık, kin, nefretin, e, küslüğün bir, e, terk edilmesi ve kalbin her türlü şeyden ne yapılması, temizlenmesi gerekir kardeşler. Evet, bu vesileyle bütün kardeşlerimizin kurban bayramı mübarek olsun. Allah Azze ve Celle imanla nice bayramlara idrak etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle e, hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Evet, inşallah bu sene 2012, 26 Ekim Cuma günü Dayram namazımız var. İnşallah bu derneğimizde Cuma günü sabah 7.30'da inşallah kılacağız. Allah şimdiden kabul etsin inşallah. Allah Azze ve Celle'ye kestiğimiz kurbanlarımıza katında kabul edesin. Evet. Sübhaneke. Allah'a hümmü bi hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente istagfiruk ve atubu ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi Rabbil Altyazı. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.